Allah'ım seçkin kullarının bir sır gibi saklayıp da sadece sana içlerini dökerken şefaatçi yaptıkları ve senin de onun hatırına dualarını kabul ettiğin ismi Şerif'in hürmetine indat iniltileriyle senden medet bekleyenler onunla sana yönelince çağrılarına icabet ettiğin namı celilin hürmetine Bizim dualarımıza da icabet buyur. İsteklerimizi yerine getir. Acz ve ihtiyaçlarla çırpınan gönlümüzü, Sana vuslat arzusuyla tatmin et. Nefsimizi maiyetinle sükunete erdir. Bizi senden bir imtihan vesilesi olarak gelen, Sıkıntı ve zorluklara karşı sabırlı, Hakkımızda verdiğin hükümlere razı, takdir buyurduğun nimetlere kanaat edip, şükürle mukabelede bulunan ve sana huslat için can atan kullarından eyle. Ey günahkarlardan bile rahmet ve şefkatini esirgemeyen, tökezleyenlere bir kere daha doğrulup yürüme fırsatları veren, samimi isteyenlerin isteklerini yerine getiren Rabbimiz, Ey kendisine el açılanların en hayırlısı, en merhametlisi. Şikayetler ancak seninle adilane hükme bağlanır. Sadece sana arz edilen yardım talepleri tam karşılığını bulur. Her şeyin sahibi sensin. Sensin el açılıp istekte bulunulan, Ümitle kapısına koşulan, Sensin hakiki dost, sensin beklentileri boşa çıkarmayan. Bizim dostumuz, ümitle rahmet kapısına koştuğumuz da sensin. Dualarımızı kabul buyurur, hatalarımızı mağfiret eyle. Ehli imana düşmanca davrananların bizi alay mevzu yapmalarına müsaade etme, onları bize güldürme. Senden medetuman biz bir çare kullarını her türlü şer ve zarardan muhafaza et. Amin.